Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatu. Değerli kardeşlerin, ee, inşallah bu akşamda Bakara suresinden iki ayet, maal ardından soru-cevap şeklinde sohbet yapmayı düşünüyoruz. Allah muvaffak Eylesin. İnşallah. Ee, sanıyorum 60. Üçüncü ayette mi kalmıştık? Ee, oradan inşallah başlayalım. <gülüyor> evet. 65. ayet-i kerimede kalmışız. Oradan devam ediyoruz. Maal ve biraz da tefsirvari bir açıklama şeklinde. Bu 64. 65. ayet-i kerimede Bakara suresi. "Velakad alimtumullezina atedav minkum fi's sabti. Faqulna lehum kunu qiradatan khasin. Fecealnaha nekalen lima beyne yedeha ve ma halfeha ve mevizatan lilmuttaqin." Evet. Değerli Kardeşlerim, Maal olarak Bakara Suresinin 65. Ayet-i Kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. 65. ayet-i kerimede biz bunu yani maymullaşmış insanları hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi muttakiler içinde bir öğüt vesilesi kıldık diyor Yüce Rabbimiz. Bu iki ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bir beladan ve bu belanın, bu musibetin, bu cezanın ibret vesilesi olduğundan bahsediyor. Daha önceki ayetlerde de geçtiği gibi İsrailoğullarının Allah'ın emirleri karşısında eee lakayt kaldıkları, bu emirleri oyun ve eğlenceye aldıkları ve e, bu durumunda Allah'ın gücüne gittiği e, ayetleri, o, o konuları işleyen ayetleri işlemiş idik. Bu ayette de Allahu Teala onlara cumartesi günü ee, balık avlamayın diye bir ceza getirmişti. Bir imtihan e, vesilesi olarak, bir musibet olarak, bir fitne olarak, bir deneme olarak e, sürekli Allah'ın ayetleriyle e, dalga geçen, ileri geri e, konuşan, bu ayetlerin e, ağırlığını, kendilerine yüklemiş olduğu sorumluluğun farkında olmayan bir profil içerisindeydi bu insanlar ve Yüce Rabbimiz onların helakını bir şekilde isteyince onlara dedi ki, cumartesi günü balık avlamanız yasak. Onlar da ne yaptılar? Bu yasağa uymadılar. Bu yasağa uymadılar ve ağlarını atmak suretiyle balıkların yakalanmasını sağladılar. Bir sonraki günde balıkları çekmiş oldular. Bu da dolayısıyla biz balıkları o gün avlamadık dediler. Halbuki ağları o gün atmışlardı. Balıkları da bir sonraki gün toplamışlardı esasen. Ama esas ablanmanın gerçekleştiği gün cumartesi günü olmuştu. Ve bu günün yasağını dinlemeyince ve daha birçok yasaa dalgınlığa alınca ve dinlemeyince Allahu Teala böylesine şımarıklık e, konusunda haddi aşmış, Allah'ın ayetlerini çiğneme, sınırlarını çiğneme konusunda haddi aşmış bir kavmin maymun suretine çevrilmesi suretiyle cezalandırılmasını uygun görmüş ve onlara alçakça yaşayan maymunlar olun şeklinde bir hitapta bulunarak onların maymunlara dönmesini, şekil olarak maymunlara dönmesini Allahü u Teala takdir etmiştir. Ve bunlar da gerçekten de şekil olarak maymura dönmüşlerdir. Her ne kadar e, Kur'an-ı Kerim'i simgesel, sembolik e, bir takım kıssalarla e, dolu olduğunu ifade eden bazı insanlar, bunu da sembolik olduğunu, dolayısıyla böyle bir şeyin gerçekte olmadığını söyleseler de bu insanlar e, cılız sesli insanlardır. Müfessirlerin hemen hemen de yüzde yani 99'u belki daha fazlası buradaki ayetin ifade etmiş olduğu maymunlara dönün şeklindeki hitabın gerçek olduğu ve bu insanların da maymunlara dönmek suretiyle cezalandırdıklarının bizzat yaşandı ve gerçek olduğu konusunda. İttifak etmişlerdir değerli kardeşlerim. Bugün de e, bu tür cezalandırmalar devam edebilir. Allah'ın dediği olur ve bugün de olmaz diye herhangi bir şart yok. İsrail oğulların düşmüş olduğu hastalığa bugün de insanlar düşmektedir. Bu malumunuz, malumumuz hepimizin ve ceza olarak da e, birçok depremler, seller, zevz, hastalıklar. Vesaire, bir takım toplu olarak e, helak edilişler bugünümüzde de sürmektedir. Ve bu helakların maymun suretine dönme şekliyle de veya başka bir hayvanın şekline dönme şekliyle de devam etmesi için, etmemesi için herhangi bir engel söz konusu değildir. Allah dilerse bu da olur. Allah korusun. Değerli kardeşlerim ikinci ayet kerimede yani 66. ayet kerimede, allah Allahu Teala diyor ki biz bu cezalandırmayı yani onları maymuna çevirmeyi onları gören, onların etrafında yaşayan insanlara ve onlardan sonra gelecek ve bu olayı hatırlayacak, görecek, duyacak insanlara bir ibret olsun, bir ibret vesilesi olsun diye yaptık diyor. Ve burada da insanların bu tür olaylardan ibret almasını Yüce Rabbimiz tavsiye ediyor, istiyor. Bugün de bu tür cezalandırmalarda insanların ibret almasını engellemek isteyen insanlar oluyor Mesela deprem diyelim ki bu deprem günahlarımız sebebiyle oldu derseniz sıkıntı ortaya çıkıyor ee, veya işte şu seller günahlarımız sebebiyle oldu derseniz sıkıntı ortaya çıkıyor, tsunami, e, dep depremler vesaire bunlar günahlarımız sebebiyle oldu derseniz. Sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani dünyadaki otoriteler, tağutlar, şeytani bir takım güçler Allah'ın bu gücü karşısında insanların bel bükmesini, boyun bükmesini, insanların ibret alıp tövbe etmelerini asla istemiyorlar. Çünkü onlar insanları bu hale getirene kadar baya bir zorluk çekmişler zaten, uğraşmışlar. İnsanların ayağını kaydırmak için şeytan ve ordusu uğraşmış. E şimdi e, yılların emeği boşa mı gitsin? O yüzden insanların bu tür olaylardan e, ibret almasını, ders almasını istemiyorlar. Yine bu tür olaylarda Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın azameti ortaya çıkıyor ki onlar da Allah'ın azametinin büyüklüğünün ortaya çıkmasından hoşlanmazlar. O yüzden bu konuda gerek depremler, serler, felaketler vesaire Allah'ın bir cezası olarak veya bir imtihan vesilesi olarak ve daha çok ceza niteliğinde olmak şartıyla gelir manasındaki ayetler ve yine bu manadaki hadisler görmezlikten geliniyor ve insanların hiç ibret almadan, ders çıkarmadan bu olaylara bir tabiat olayı olarak bakmaları sağlanıyor. Halbuki Allahu Teala diyor ki, biz o olayları, o cezaları onların arasında yaşayan insanlara bir ibret olsun, onlardan sonra gelen insanlara da bir ibret olsun diye yaptık diyor. Aynı zamanda ceza olarak tabii insanların, o cezaya muhatap olan insanları da bir cezalandırma olarak bunu yaptık diyor allah Teala. Öyleyse e, olayların e, ibretlik yönü asla göz ardı edilmemelidir. Evet, e, bu konuda bu iki ayetten söyleyeceğimiz e, konular bunlar. Daha çok dikkat etmemiz gereken şeyler insanların sürekli Allah'ın ayetleriyle dalga geçtiklerinde Allah'ın sınırlarını, hutlarını çiğnediklerinde cezalandırılacakları ve bu cezalandırmanın e, insanlara o anda yaşayan insanlara bir ibret olması gerektiği ve sonradan gelen bu olayı duyan insanlara da bir ibret olması gerektiği ve onların da aynı hataya e, düşmemeleri gerektiği konusunda Hücre Rabbimizin bir isteği var, bir açıklaması var. Bu iki ayetten bunları almış olsak bizlere yeter. Şimdi e, soru e, cevap olarak inşallah e, devam edelim inşallah. Sorumuz varsa sorularımızı ekrana yazalım ve cevaplandıralım. <gülüyor> evet. Bidat ehline nasıl davranmalı diyor Musa kardeşimiz. Evet. Değerli kardeşlerim, E davetin bir usulü var. Bu usulü yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ud'u ila sabil rabbike bil hikmeti ve'l mev'izati ve cadelhum billati hiye ahsan. Allah'ın Rabbinin yoluna, Allah'ın yoluna Hikmetli sözlerle, hikmetli davranışlarla çağır, davet et. Ve çok güzel nasihatlerle bu yola davet et. İyi bir yöntem, iyi bir ustup, iyi bir dil, iyi bir yürek, iyi bir niyet ile onlarla tartış, kırıcı olmadan, itici olmadan, İyi bir uslup kullanarak, güzel bir dil kullanarak, anlaşılır bir dil kullanarak onlarla tartış. Ee, bu ayet-i de biz gerek bidat ehline, gerekse ehli küfre, ehli isyana nasihat ederken onları hayra, davet ederken, doğruya davet ederken, Allah'a davet ederken bu ölçülere dikkat etmemiz lazım. Yani hikmetli söz, iyi bir, iyi nasihat ve iyi sözlerle mücadele, tartışma, bilgileri, bilgi alışverişinde bulunma ve onları dinlemesini de gerekirse bilme ve onların kafalarında oluşan bir takım istifhamlara, sorulara da güzel bir yöntemle cevap verme. Yine Yüce Rabbimiz, Peygamberimize hitaben buyuruyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ rahmetin اللّٰهِ لِنْ Allah'tan bir rahmet olarak sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ fazzan." galiizul qalbi lən fəzlu min havlik katı yürekli sert sözlü olmuş olsaydın onlar senin etrafından savrulur giderdi savrulur savrulur giderlerdi bu ayet-i kerimede de yine birinci ayet-i kerimede okumuş olduğumuz gibi katı yürekli olmamak Sert sözlü olmamak, yumuşak sözlü olmak, davetin e, esasındandır, usulündendir e, hükümleri ortaya çıkıyor. Aynı şeyleri izah ediyor ayet-i kerime. Dolayısıyla e, biz davet edecek olduğumuz kesim, hangi kesim olursa olsun, bidat ehli olabilir, hurafe ehli olabilir, Şirke düşenler olabilir, e, cahiller olabilir, isyankarlar olabilir e, veya kafirler olabilir veya müşrikler olabilir hepsine bu ölçülere uymak suretiyle e, davet götürmemiz lazım. Çünkü bu dine inanmak bir gönül işidir, bir e, ikna işidir, inanç işidir. Bu dine inanmak kalpte başlar. O yüzden kalbi fethetmek lazım. Bunu yapmak için insanlarla iletişimi kesmemek lazım. Diyaloğu kurabilmek lazım ve bu diyaloğu sürekli hale getirebilmek lazım. Sürdürülebilir bir arkadaşlık, sürdürülebilir bir iletişim, bir diyalog kurmak lazım. Çünkü iletişimi kestiğiniz andan itibaren o insanı kaybettiniz demektir. İletişimi kesmemek için ne yapmak lazım? Yumuşak sözlü olmak lazım. İletişimi bir anda e, kesip atacağımız veya atmaya sebep olacak olan sertliklerden, e, ses yüksekliğinden, yaftalayıcı konuşmalardan, kırıcı konuşmalardan, dışlayıcı konuşmalardan e, azarlayıcı konuşmalardan uzak durmamız lazım. Bunu da Allah için yapmamız lazım. E, bu demek değildir ki biz inandığımız değerlerde e, yani çok samimi değiliz. Elbette samimiyiz. Elbette inandığımız değerlere canı gönülden, yürekten inanıyoruz. Doğruluğunu tartışmayız. Ancak bizler kendimizi davet etmiş olduğumuz insanların yerine koymamız lazım. Bu, bu insanlar gerçekleri bilseler zaten o halde olmayacaklar. Bu insanlar e, bir takım yanlışlarla yön, e, yönlendirilmişler, kafaları yanlışlarla yıkanmış, yanlışlarla doldurulmuş, kirletilmiş, e, kirlenen bu e, fikir kirliliğine uğrayan bu beyinlerin e, tevhid akilesiyle tevhid e, suyuyla birden yıkanması mümkün değil çünkü zaten kararmış yürekler o hale birden gelmediği gibi kararmış yüreklerin nurlanması da birden olmuyor. Müstesna haller hariç birden olmuyor. O yüzden sabretmek lazım. Sabırlı olmak lazım. E, her şeyden önce Çevremize kim olursa olsun, komşumuz, etrafımızdaki bizi izleyen insanlar, gören insanlar, çarşı pazardaki hal ve tavırlarımız örnek bir Müslüman tavrı olması lazım. Kur'an'ın ahlakı bizim bedenimizde sergilenmiş olması lazım. Peygamberimizin ahlakı bizim e, hal ve davranışlarımızda, tutumlarımızda e, şekil, şemal e, ve görüntü bulması lazım. Merhameti asla bırakmamak lazım, e, empati yapmak lazım, acele etmemek lazım, sert ve kırıcı sözlerden uzak durmak lazım. Dile getirecek olduğumuz ayetleri, hadisleri uygun şekilde seçip uygun bir kronolojiyle insanlara aktarmaya çalışmamız lazım. Evet. Tabii ki başta söylemiş olduğumuz gibi iletişim, iletişim, iletişim. Onu, onu koparmamak lazım. Onu kopardığımız andan itibaren artık bizim davet etmiş olduğumuz insanla bir e, diyalogumuz kalmayacaktır. Bir haberleşmemiz, bir bilgi alışverişi, bir iletişim kalmayacaktır. Bu da o insanı kaybetmemiz manasına gelmektedir. Evet. Şimdi e, diğer bir soruya bakalım. Hocam ses yoktu. Odayı kapatıp açtım ben. Biz, e, ses yok diye yazdığımız zaman mikrofonu tıklayıp bırakıp alırsan ses düzeliyor hocam. Tamam. Evet ses iyi mi arkadaşlar şimdi? Tamam. Zaman zaman ses kesiliyor. Tamam, ben de farkına varmıyorum konuşmaya daldığımdan dolayı. Bu soruyla ilgili bunları söyleyeceğim. Başka soru yazarsak. Evet, bazılarının dediği gibi Kur'an'ın şifresi var mı? Ve böyle bir şifrede ileride ne gibi felaketlerin olacağı e, belirtiliyor mu? E, bu konuyla ilgili birçok insan medyatik olmak isteyen insanlar, Kur'an'da bir takım şifreler var, rakamlar var, şu şöyle, şunu şuna çarparsan, sonra şuna bölersen, sonra şunu eklersen, sonra bunu çıkartırsan şu rakam çıkıyor, bunun da manası şudur, işte şu da şuna. Bütün bunlar Kur'an'da ve sünnette izahı olmayan delili olmayan şeylerdir. Bizim bunlara tefeccüh etmemiz doğru da değildir, mümkün de değildir. Biz ancak Kur'an ve sünnette yer alan, ifade edilen, varlığı kabul edilen, varlığı ilan edilen olgulara inanırız. Bunun haricinde İnsanların kafalarından çıkan bir takım hesaplamalarla e, ileri sürdükleri e, çıkarımlar, teoriler bizi doğrusu fazla ilgilendirmiyor. Böyle bir şey yoktur. E, ve böyle bir şeyin olmasına da ihtiyaç yoktur. Ha, Allah alem bazı rakamlar, bazı tarihi olaylarla e, uyuşabilir, uyuşabilir. Ama bu e, bize ne kazandıracak? Bunları ispat etmek, acayip bir takım e, hesaplamalarla, diyelim ki İstanbul'un fetini bulduk. Şu ayet, e, ayette yer alan harflerin toplamıyla, şu ayette yer alan harflerin toplamını, işte şöyle yapıyor. Bu da e, şuraya tekabül ediyor gibi. Bütün bunlar bize bir şey kazandırmaz. E, hatta hatta biraz da kadercilik anlayışını pompalar. Kader, yani kadercilik ne demektir? Yani insanlar kendilerine Allah tarafından biçilen rolü oynamak zorundadır. İnsanların hayır ve şerri seçme hakları yoktur. İnsanlara Allah ne takdir ettiyse, ne hayır verdiyse o hayrı alırlar. Ne şerri verdiyse onu alır, almak zorundadırlar. Ee, i̇nsanların e, böyle bir şeyleri yoktur. Cennet ehli olan cennet ameli yapar. E, mecburen bunu yapar. Cehennem ehli olan da cehennem ameli yapar. Bunu da mecburen yapar. Al, e, Allah onlara bunu takdir etmiştir gibi yaklaşımlar kaderiye mezhebinin itikadi yaklaşımıdır. Bunlar yanlıştır. Buradaki rakamsal ifadelerle bir takım sonuçların çıkartılması da kaderiyeciliğe hizmet eden bir olgudur. Bütün bunlardan uzak durmakta fayda var. Biz Kur'an-ı Kerim'in mesajını alalım, emir ve nehilerini alalım. Onları tatbik etmeye çalışalım. Görünmeyen şeyler, bilmediğimiz şeyler, esrarengi şeyler bizi o kadar da ırgılamıyor. Bize Yeterli olan şey Kur'an-ı Kerim'in apaçık olarak gelmesi, manasının apaçık olarak bizlere bildirilmesi, ahkamının açık olarak bizlere bildirilmesi e, ve anlaşılır bir dil ile bize gönderilmiş olmasıdır. Biz bununla ilgileniriz. Bunun haricinde kelimeler içerisinde harflerin arkasında ne büyük tür şeyler var, bunlar e, tılsımcı yaklaşım veya sihirbazvari bir yaklaşım veya kaderiyecili bir yaklaşım. Gerek yok bütün bunlara. Din rastlantılar dini değildir. E, dinde e, Allah'ın önemli gördüğü emir ve yasaklar vardır. Bunların anlaşılması, en iyi şekilde uygulanması bizden istenmektedir. Biz de bunu yapar, yaparak kendimize Kulluğumuza düşen görevi e, ifa etmeye çalışırız. Evet, Allah muvaffak eylesin. E, başka bir soru da var. O da şöyle. E, Grant faktör diye bir mahlaslı kardeşimiz diyor ki, Suriye, Mısır, Afganistan ve diğer İslam ülkeleri şu an zulüm altında. Bu halde cihat farz mıdır? Bu zulme karşı ne yapabiliriz? Değerli kardeşlerim, Zulüm, dünya var olalı, dünyadan eksik olmamıştır. Ee, cihad da, dünya var olalı vardır ve eksik olmamıştır. Ve cihad, kıyamete kadar da var olacaktır, devam edecektir. Cihadın, iki türlüsü vardır. Biri farz-ı ayın cihad, yani her Müslümana, gerekli olan cihat, diğeri de farz-ı kifaya cihat. Yani bir takım Müslümanların, kifayet derecesinde bir takım Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sakıt olan, düşen cihat. Farz-ı ayın olan cihat, eğer bir memleket işgal edildiyse, İslam beldesi işgal edildiyse düşmanlar tarafından, kafirler tarafından, o belde'nin, o ülkenin halkı, birinci derecede kendi dinlerini, mallarını, ızlarını e, korumak zorundadırlar. Özgürlüklerini korumak zorundadırlar. Bu onların üzerine farzı ayındır. Ancak kifayet derecesinde mücahit adedi olduğu takdirde ve diğer insanların cephede bulunmalarına gerek kalmadığı takdirde sadece loziş, yani gıda, erzak, silah gibi bir takım yardımlar yapmakla alınan görevlendirildikleri takdirde bu burada bizzat cephede olmayan insanların üzerlerine fa, fa, farzı e, kifaye diyebileceğimiz e, yani kifayet derecesinde, kafi derecede insanların bu görevi yerine getirmesiyle birlikte geri kalan insanların üzerinden farziyeti üzerinden düşen, ancak yaptıkları takdirde özel mükafatına nail olan bir durum söz konusudur. Bugün Suriye'deki durum şudur. Orada yeterli derecede asker var. Yani kafirlerle mücadele edecek, ehli küfürle ehli şirk ile neyse, mücadele edecek yeterli mücahidin var olduğunu biliyoruz. Ama onların daha çok silaha, lojistik desteğe ihtiyacı var. Maddi desteğe ve tabii aynı zamanda manevi desteğe de ihtiyaçları var. Onlara, onların bu konuda ihtiyaçları giderilmiş değil. Dolayısıyla şu anda bütün Dünya Müslümanları, onların lojistik desteğini yerine getirmedikleri, dolayısıyla getirmediklerden dolayı sorumlu, sorumlu haldedirler. Yani burada bir günah söz konusudur. Burada bir sorumluluk söz konusudur. Çünkü o insanlara yeterince erzak, yiyecek, içecek tedarik edilmemiştir. Silah tedarik edilmemiştir. Bu konuyla ilgili İslam ülkeleri de dahil olmak üzere oradaki ehli sünnet Müslümanlara bir ambargo uygulamaktadırlar. Bazı ülkemiz gibi bazı İslam ülkeleri de ellerinden geldiği kadar el altından oradaki kardeşlerimize Dinlerini, namuslarını, vatanlarını, milletlerini korumaları adına e, maddi, manevi ve diğer bir takım destekleri, savunmaya ait bir takım destekleri vermektedirler. Biz oradaki durum yetersiz kaldığı sürece günahkarız. Asker yetersiz kalırsa durum e, o bölgeye daha yakın olanların üzerine hemen farziyet, farza ayınlık gelir. O bölgenin, daha yakın bölgenin, daha yakın çevrenin insanları da yetersiz gelirse, bin, bir sonraki e, mıntıka, çevre, iklim, e, bu emrin muhatabı haline gelirler. Farz, cihat onlara farz-ı ayın olur. Ve bu şekilde uzaklık derecesine göre, bölge bölge bu iş e, gider. Ta ki cephedeki asker ihtiyacı, Karşılanana Kadar. Karşılanamıyorsa e, bu farziyet e, devam eder değerli kardeşlerim. Ve en azından bugün buradaki kardeşlerimize bizim maddi ve manevi yardımlarımızı esirgememiz e, esirgemememiz lazım. Çünkü e, bakıyoruz bazı mültecilere bile insanlarımız hani biraz sert davranıyorlar bazı yerlerde. Birçok yerde çok iyi davranıyorlar ama bazı yerlerde mesela işte bugün Gaziantep'te, Hatay'da mülteciler çok yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Oradaki kardeşlerimiz gerçekten e, yardıma ihtiyaçları var. Devlet her türlü yardımı onlara takdim etmektedir. Ancak bazı vatandaşlarımız sabırsız Onların herhangi bir hatalarını sindiremiyorlar ee, ve bir takım olumsuzluklar yaşanıyor. Ses şu anda sıkıntı var sesle değil mi? Evet. Evet tekrar evet ses. <gülüyor> Ses geldi. Yeni geldi. Epeyden beri yok. Bu söylediklerimi tekrar edeyim. Çünkü bir iki dakikada yok herhalde ses. Ben fark edemedim. Evet. Dediğim gibi İslam cephesinde asker ihtiyacı olduğu takdirde e, sorumlu olan bölge Cepheye en yakın olan bölgedir. O iklimdir. O iklimin insanları yetersizse bir sonraki iklimin insanları e, savaşa katılmakla mükelleftir. O iklimde yeterli değilse bir sonraki iklim çevre halka genişlemek suretiyle bu şekilde ardarda arda sürekli gidecektir. Ve e, Askerler kafi olduğu zaman bu askerlerin maddi, manevi ihtiyaçları da diğer lojistik destekleri de e, Müslümanlar tarafından karşılanmalıdır. Yeterli derecede karşılanmıyorsa bütün Müslümanlar günahkardır. O Müslümanların, o askerlerin ihtiyaçları o bölge halkı tarafından yeterli derecede karşılanamıyorsa, bu mesuliyet bir sonraki bölgeye, bir sonraki iklime, bir sonraki çevreye bir aktarılmış olur. Ve bu şekilde hiçbir Müslüman, diyelim ki oradaki Müslümanların, mücahitlerin ihtiyaçlarını gidermiyor, bu takdirde bütün dünyadaki e, Müslümanlar mesul olurlar, bundan sorumludurlar, hesaba çekilirler. En azından bugün biz oradaki kardeşlerimize maddi desteklerimizi esirgemememiz lazım. Evet, başka bir soruya bakalım. Namazda huşu ne demektir? Huşu ile namaz kılmak ve gafletten kurtulmak için ne yapmak lazım? Haşa'a korkmak, ürpermek demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiğinde, mescidine girdiğinde çok hareket eden, namazda çok hareket eden bir Müslüman görür ve sahabeye der ki şu Müslümana bakın, çok hareket ediyor. Eğer vücudu korkmuş olsaydı, kalbi de korkmuş olacaktı. Veya eğer kalbi Allah'tan korkmuş olsaydı, vücudu da korkmuş olacaktı. Yani vücudunda bu korku bariz bir şekilde belli olacaktı buyuruyor. Dolayısıyla namazda huşu demek Allah'a saygı duymak onun önünde huzurlu, sakin, iman dolu ee, sevgi ve saygı e, hissiyatı içerisinde durmak ve namazda yapmış olduğumuz okumuş olduğumuz ayetlerin manasını tefekkür etmek, tedavir etmek okumuş olduğumuz diğer e, duaların farkında olmak manasını tedavir etmek, düşünmek ve bu şekilde Namazda Namazı gerçekten Allah'ı e, anacağımız ve ona olan imanımızın artacağı bir e, önemli ibadet iklimi ve seansı e, haline getirmek e, namazda huşulu olmak manasına gelir. Ancak bir insan çok hareket ederse, okuduğu şeylerin farkında değilse, okuduğu duaların farkında değilse, ne manaya geldiğini düşünmüyorsa, tefekkür etmiyorsa, Allah zikrettiği zaman sadece bunu diliyle yapıyor da kalbinden başka şeyler geçiriyorsa, e, dili bir dua okurken kalbinde başka bir takım düşünceler veya beyninde başka bir takım düşünceler hasıl oluyorsa, bu kişi de huşu, yani haşyet, yani Allah'tan korku az demektir veya bu insan gafil demektir. O anda zikrinden kafil e, gafil insan demektir. Ve bu insanın bu gafletten bir an önce kurtulması lazım ki namazları makbul olsun. Çünkü peygamberimizin ifadesiyle bazı insanlar namazda onda 10'unun, namazın onda 10'unu, bazıları onda 9'unu, bazıları onda 8'ini, bazıları onda 7'sini Bazıları işte bu şekilde onda birine kadar, bazıları da namazdan onda sıfırına, yani hiçbir şey alamadan dönerler. Bu e, insanlar tabii ki namazı gereği gibi kılmayanlardır. E, zikri gereği gibi yapmayanlardır. Yaptığı zikirde aklı, fikri olmayan, sadece bir şekil şemalden e, ibaret bir ibadet e, yapan e, insan manasına gelmektedir bu insanlar. Ve dolayısıyla onların huşusu, kaşyeti, takvası yoktur. Dolayısıyla namazdan da bir nasipleri olmayacaktır. İmanları artmayacaktır. Allah'tan da herhangi bir karşılık göremeyeceklerdir namazlarına karşılık olarak. Evet, diğer bir soruya bakalım. Eee bütün ruhlar aynı yaşta mıdır? Ruhlu, ruhumuzu kemale erdirmek için ne yapmalıyız? Ee, evet, bütün ruhlar aynı anda yaratılmıştır. Kain, e, aynı zamanda yaratılmışlardır. Ancak dünyaya e, belirli bir sıraya göre gelirler. Evet. Bu yaşlanma olayı, vakit olayı, zaman olayı, bu mefhum sadece insanlar için var olan bir mefhumdur. Allah için böyle bir zaman mefhumu yoktur. Bizim zaman dediğimiz şey, güneşin doğudan doğup batıdan batmasıdır. Ona biz bir gün diyoruz. Bir günün, yani gündüz bölümü diyoruz. Eee... Ve gece, güneş doğana kadar ki vakit, buna da gece diyoruz. Gece gündüz birbiri ardına geldiğinde 24 saat diye bir zaman dilimine bölmüşüz. Buna bir gün diyoruz ve e, bir zaman mefhumuna bu şekilde hesaplamalara ulaşmış oluyoruz. Ancak bunların Allah indinde hiçbir e, değeri yoktur, hiçbir gerçekliği de yoktur. Allah için zaman, mekan tabii söz konusu değil bedenimizin yaşlanması o da bir imtihan gereğidir. İnsan doğar, işte e, akıl bali yaşına gelir, olgunlaşma yaşına gelir ve en sonunda tekrar ihtiyarlayarak bedeni iflas eder ve ruhu kendisinden çıkar gider. Bu da bir imtihan gereğidir. İnsanın yaşlanması Allah'ın takdiri gereğidir. Allah istemiş olsaydı bu beden de hiç yaşlanmazdı. Cennette de o yaşlılık olmayacak zaten. Orada olduğu gibi burada da olabilirdi. Ama böyle olması Allah'ın bir imtihanıdır. Başka ne diyelim bu soruyla ilgili? Ruhumuzu kemale erdirmek için ne yapmalıyız diye sorunun devamında sormuş kardeşimiz. Yüce Rabbimiz cennetteki insanlara Selam verecektir ve onlara siz e, tıptım diyecek yani ne güzel olgunlaştınız diyecek e, ruhani olarak olgunlaşmak kalbi olarak olgunlaşmak ruhsal salo olgunlaşmaya kast ediyor hicrapi'miz e, bu kulluk olgunlaşmasına ruhsal olgunlaşmaya imani olgunlaşmaya Ulaşmak için Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yolundan gitmek, onu örnek almak lazım. Kur'an'ın emir ve yasaklarına göre yaşamak lazım. Sünnetin emir ve yasaklarına göre yaşamak, yaşamak lazım. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yolunda izinden gitmek lazım. İbadetlerimizi yapmamız lazım. Özellikle farz ibadetlerimizi. Kesinlikle aksatmadan yapmamız lazım. Beş vakit namazımızı en güzel şekilde eda etmemiz lazım. Mallımızın zekatını vermemiz lazım. E, hasta ziyareti yapmamız lazım. E, kabir ziyaretine giderek ölümü hatırlamamız lazım. Helal kazanç e, elde ederek helal lokma yememiz lazım. bir e, bir maruf ve nehani münker yapmak lazım. En başta her şeyin başında ilim edinmek, ilim okumak lazım. Çünkü o Allah'ın nuru, o onurla nurlanmak lazım. Ve bütün bu hususlarla birlikte nefsi, nefsani, ruhi olgunluğa erişmemiz mümkündür. Gerek namaz, gerek teheccüd namazı, gerek Rabbimize tevekkül ve yalvarma şeklinde gelişen bütün ibadetleri yapmak ve iyi niyetli bir şekilde, güzel bir niyetle yapmak suretiyle takvaya ulaşmamız lazım. Bu da işte kemale erişmektir. Ee, başka bir soruya bakalım. İnsanın insan ruhunun sıkılmasının sebebi nedir? Ruhumuzun hiçbir şey yokken sıkılması şeytandan mıdır? İnsan Allah insanın içine sıkıntı verir mi? Yoksa hep mutlu olmamızı mı ister? Evet, değerli kardeşler, insanın ruhunun sıkılması demek, e, ruhun Allah'tan e, uzaklaşması durumunda olur. Çünkü Peygamber, e, Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً دَنْكَ Kim benim zikrimden, beni anmaktan, beni yüceltmekten uzaklaşırsa, onun için can sıkıntısı veren, sıkıntılarla dolu, tersliklerle dolu bir hayat veririm diyor ceza olarak. Bugün günahkar kesimde var olan sıkıntı, huzursuzluk, boşluk, hepsi İsyan sebebiyledir, günah sebebiyledir. İnsanlar insiyandan eee itaata, günahtan ta, e, yine ibadete, itaate, tövbeye döndükleri takdirde Allahu Teala onların kalbine huzur ve mutluluğu verecektir. Onların kalbinde bu duyguyu yaratacaktır. Eee Ruhun sıkılmasına sebep olan şey günahlardır. Şeytan insan ruhunu sıkamaz. Ama insan günah işedikçe ruh bundan rahatsız olur. O günahın bir ağırlığı vardır. O günahın kalbe getirmiş olduğu bir leke vardır. Bu leke insanı rahatsız eder. Allah insanın içine sıkıntı verir mi? Ceza olarak verebilir. Ee, ancak Allahu Teala yaratmış olduğu kullara azap etmek için yaratmamıştır onları. Onlara eziyet vermek için onları yaratmamıştır. Allahu Teala onların mutlu, huzurlu, güvenli bir yaşam içerisinde olmalarını ve bu şekilde Allah'a şükrederek, Allah'ı anarak, Allah'a anarak bir hayat sürmelerini onlardan istemektedir. Hatta ve hatta karı-koca arasındaki muhabbet bile onların Allah'a itaat etmelerine bağlı, bağlıdır. E, Hadis-i şerifte e, kim Allah'a itaat ederse Allah on, o, onunla eşi arasında bir muhabbet oluşturur buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sanırım başka soru da yok. E, bu kadar da yeterli olabilir. 42 dakika olmuş. Evet. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. İnşallah bir sonraki derste yeni bir takım sorularla ve cevaplarla karşınızda oluruz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hayırlı geceler arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve